Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmi d-din. Ama بعد Şeyhul İslam Muhammed İbni Abdülvahhab'ın kitab-ı tevhid adlı risalesinin şerhine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli kardeşler, en son geçen hafta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 ben, bir hafta evet ayıp sesleri ve isimleriyle. Sesleri ve tamam. isimleriyle mi? Kuşları korkutarak uçurtup, ya yani yerlerinden oynatıp hareket ettirip onların uçuşlarından ne yapmak? Uğur, yani. Uğur ya da uğursuzluk, uğursuzluk, uğursuzluk beklemek. Var. Yani ayaffe hem kuşların uğru alakalı hem de kuşların uğursuzluğuyla Hı. alakalı. Battar ne Hasan? Her yere toprağa çizgiler çizerek, e, buna bundan hareketle ne yapmak? E, hayır beklemek anlatmıştık tavsiliyle yere böyle iyi olarak rastgele, düzensiz bir şekilde çiftler çiftler çizgi çizilip, sonra aynı şekilde silinerek yapılan bir e, eylem. Sonra tayara demiştik Mehmet. Tayara uursuzluk. Neden uğursuzluk diyorlar? her şeyden yani özel manada kuşlardan genel manada yani zamandan, mekandan duyulan ve görülen her şeyden be yapılan uğursuzluğa beklenen uğursuzluğa ne deniyor? attıya ara deniyor. Önümüzdeki hafta onlarda zaten bununla ilgili özel bir bab açacak zikredecek evet bunların her birinin sihirlen bir alakası olduğunu söylemiştik özelde ve genel manada sihirlen alakalarının olduğunu şerh edip açıklamıştık. Bu hafta Allah izin verirse Buallif Rahimahullah'ın Babun Mâ jâe fil kuhhâni ve nahvihim kahinler yani medyumlar, gelecekten haber verenler ve bunlara benzer kimseler hakkındaki bak Ederseniz aziz ensüp bu babtan ve önümüz bu babtan önce ve bir önceki babta bize sihir babını büyü babını açıklamıştı bir babundan bahsetmişti büyü ile bu tuhhan ve kehena ve kahin medium demek bunlar çoğulu kuhhan kahinin çoğuludur arkadaşlar o Arapça görmüş olduğunuz ifadede kuhhan ifadesi kahinin çoğuludur bunun manasıyla alakalı farklı görüşler var. Arraf da gelecek biraz sonra. Arrafın da ne olduğunu açıklayacağız. Ama bunlar <gülüyor> genel manada gelecekten haber veren kimselere kâhin denilir. Türkçe'de de zaten bu manada kullanılmakta. Bu kâhinlikle kâhlette bulunmakla büyü yapmak ve büyüde bulunmak arasında bir ne var? Arasında bir bağlantı var, bir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 Ta ki en son yeryüzündeki neye gelir bu? Kahine gelir. Bu kahin de bunu alır. Buna ne yapar? 99 tane yalan, yalan ekler. 99 tane yalan ekler. Söylediği şey bir tanedir doğru. söyledi yalan 99 tanedir. Rivayette aynen bu şekilde geliyor. Tabi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesiyle gökyüzüne yapıldı arkadaşlar. Neyle kuşatıldı? Ateş toplarıyla. Kim bu cinlerden, bu şeytanlardan böyle bir kulak vermek isterse buna muvaffak olamıyor. Eğer kulak verip bir şeyi çaldığı zaman, bir şeyi duyduğu zaman kaçıp aşağıya götürmek istediği zaman da ne oluyor? Hemen ona bir ateş topu hmm. Allah Teala'nın ifadesiyle Kur'an yetişiyor onu, yakalıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam döneminde gökyüzü diyor ki ilim ehli alimler daha da çok ne oluyor Korunaklı bir hale getiriyor bunlardan. Ve ondan sonra Peygamber aleyhisselatü vesselamın vefatından sonra vahiy kesildikten sonra onun vahiy dönemindeki gibi olmasa da gökyüzü yine korunmasına rağmen eski e, vahiy dönemindeki gibi o şiddetli o e, e, sıkı koruma uygulanmıyor. İşte bu şeytanlar ve cinler birbirlerinden aldıkları haberleri aşağıya böyle aktara aktara aktara, aktara yeryüzündeki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 bir ihtimal o yapmış olduğu tahminin tuta biliyor. Ancak kim bu insanlara giderse, bu insanlara bir şey sorarsa ve o insanların söylemiş olduğu şeyi tasdik ederse biraz sonra rivayetlerde de gelecek o kimsenin 40 gün namazı kabul olmuyor. İmam Müslim'in geldiği rivayete göre 40 gece namazı kabul olmuyor. Bir rivayete göre de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a indirilene ne yapmış oluyor?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 tehdit ediliyorsa siz düşünün varın düşünün tahiin varın düşünün tahiin halini tahiin durumu ne nice olur düzcünün durumu nice olur medyumun durumu nice olur Allah u ve Kur'an-ı şerim diyor ki diyor ki ona bir okum alametten zeluşeyat iin ne diyor şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi bakın evinden bahsettiğimiz bir hadis vardı ya. Onunla alakalı olarak şu şu ara suresi 221'den 222'ye. Her ona bir okum. Ela men tenzellu şeyatîn? Şeytanların kimin üzerine indiğini haber vereyim mi? Tenazzeru ala kulli affakin asîm. O şeytanlar kimin üzerine iner diyor? Her affak yalancı ve asîm günahkar adamların üzerine. Yani bu kahinler, medyumlar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 Ne iddia ederler? Neyi söylerler? Bizatihi bunu diliyle söylerler. Derler ki biz gayb bilimini ne yapıyoruz? Sahibiz biliyoruz. Gayb bilimi bize geliyor. Biz biliyoruz. Derler. Abi inşallah Allah Teala Kuan-ı Kerim ne diyor? قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهِ De ki, yerde ve gök'te olanların hiçbiri gaybı bilemez. Ancak Allah bilir. Ayetin sarı ifadesiyle açık ifadesiyle Nemr suresi 65. ayette Kul la ya'lemu men fissemâvâti vel arda el gâybe vel ardi illallah Yerde ve gökte olanların hiçbiri gaybı bilmez ancak gaybı Allah bilir. Bu kâhin bu medyum ne iddia ediyor? Ne söylüyor? Ben diyor gaybı bilirim. Gelecekten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 bu kimselerden, medyum olan, kahin olan kimselerden kendilerine kurban kesmeleri velev ki tavuk olsa, öyle ki horak olsa velev ki koç olsa, velev ki sinek olsa veyahut bunlara benzer şeyleri şirk vesilelere tutunmalarını istiyorlar ki cinler o kimselere ne yapsın? Bu hizmeti Hı. versin. Bu hizmeti onlara sunmuş olsun. Şimdi rahim, Allah burada bize hadis ee, zikrediyor. Diyor ki Ravâ Muslim fi Sahîhi an ba'd azvâci'n-nebî sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Muslim Sahîh'inde rivayet ettiğine göre kimden rivayet ediyor İmam Muslim? Tabi direkt Peygamberimizin hanımlarından birisinden değil. Onların kanalıyla, onların yoluyla peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hanımlarından birisinin veya bazılarının rivayetine göre Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor: "Men etâ'a Arrafa'n" Kim bir Arrafa gelirse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 tasdik ederse ona inanırsa ona doğrularsa <gülüyor> lem tuqbal lehu salatu 40 yomen onun 40 gün namazı kabul olmaz diyor esaslar. Onun 40 gün namazı kabul olmaz. Tabi İmam Müslim'in sahihinde rivayet etmiş olduğu o hadisin lafzı tam bu şekilde değil. Müellif rahimuallahu burada zikrettiği gibi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 40 gün kılmış olduğu namaz kılsa bile hiç kabul olmayacak mı demek? Hayır. Sayılmaz. Yoksa bunun namazından alacağı sevap kesinlikle ona ulaşmayacak. Bu savaftan mahrum olacak mı demek? Hangisi? İkincisi. İlim-i Mehlî'nin de açıkladığı gibi. Normal açma hadisi düz okusan dersin ki bak bunun namazı ne olmayacak. Boşuna kılma o zaman kesin. Hadis kim içki içerse biri de, yakıp, bir vakitte onunca yakıttır. gün namazı kabul olmaz diyor. Buradaki nef yolunan, reddolunan namazın kabul olup olmaması mı, yoksa namazın kıldığı namazdan sevabı alıp almayacağını. mı? İlim ehlinin cumhuru, çoğu ne diyor? İkincisi. Yani bu adam sevabından ne olacak? İkincisi. Mahrum olacak. Çünkü bir namaz ancak ne zaman kabul olmaz? Hatıl olur. Söyleyin. İkincisi. Namazın şartları yerine gelmezse, adam abdestsiz namaz kılarsa, adam dersin sen namazın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 şartlarını yerine getirmemiş olmak. Ama bu adam bütün şartlarını, erkanını yerine getiriyor. Vacitlerini yerine getiriyor. Her şeyini yapıyor. O adama namazın kabul olmadı diyebilir miyiz bu manada? Bu manada diyemeyiz. Hangi manada diyoruz? Peygamberimizin bu sözü hangi manada? Sevabını. Sevam. Aldığın sevap senin o gidip işlediğin günah karşılığında ne yapacak? Gidecek. Gidecek. Senden. Sen ondan hiçbir şey istifade edemeyeceksin. Fayda alamayacaksın. Aslında burada bir işaret var. Onu bir sonraki hadise beraber e, açıklayacağız. Peki arkadaşlar bu hadiste İmam-ı Müslim'in lafzına göre ne anlıyoruz? İmam-ı Müslim'in lafzından şunu anlıyoruz. Bir insan tasdik etmese de, doğrulamasa da gidip bir kahine gelecekle ilgili ondan istifade etmek için bir şey sorarsa böyle ki evet doğru söylüyorsun falan demeden önce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 az sonra inşallah değineceğiz. <gülüyor> Kahinler arkadaşlar, medyumlar ve gelecekten işte bu manada haber verenler, elimden de söylediğimiz gibi birçok e, metotları kullanarak aslında gelecekten haber veriyorlar. Bunda bir tanesini söyledik. Dedik ki, kendilerine okula hırsızlığı yapan şeytan macinlerden cinlerden gelen haberler aracılığıyla ne yapıyorlar?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 An-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: Nebi şöyle buyurdu. "Men ata kahinan kim bir kahine gelirse fa saddaqahu onu tasdik ederse, onu doğrularsa, bima yaqulu söylediği o şeyde, faqad kafar bima unzila ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen" kafir olmuştur. İndirilenin inkar etmiş olmuştur. Deminden ayet okuduk. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen şey ne arkadaşlar? Nehmet Suresi'nde ne edik? Hediye Allah-u Teala قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ Muhammed aleyhissalatu vesselam'a indirilen ayet bu. İndirilen bu. Kur'an ayetlerinden bir tanesi bu. Diyor yerde ve gökte o anlardan hiç kimse gaybı bilemez. Ancak gaybı Allah bilir. Allah bilir. Allah bilir.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 Al. fal bakılır, fal şeyleri yapılır diye böyle diyor yani. İlla aklınıza böyle köhne, cadı kadın böyle kazanda böyle özel karışımlar kazır, karıştıran e, burnu böyle uzun böyle şeyler aklınıza gelmesin. Bunlar da var. Bunun dışında bugün modern çağda artık dediğim gibi internet üzerinden, alışveriş merkezlerinden çarşı pazarda böyle yanınıza gelip falınıza bakayım diyen insanlardan tutun da çok çeşitli bunların var. Şimdi bu hadis arkadaşlar, bu hadisi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 gaybı bildiğini inanarak, iddia ederek gidiyorsa bu adam ne olmuştur? Büyük küfre düşmüştür diyorlar. Çünkü mutlak gayb. Gayb kimi yerindedir? Allah'a Allah. emanet. Allah. Ama yani buna haberler geliyordur. Bu da aslında mutlak olarak gayb bilmez ama işte böyle. Ona haber geliyordur. Yere giden adam hakkında ne olmuş? İhtilaf olmuş. Şimdi i̇lk hadisten dolayı, 40 gün namazı kabul olmaz hadisinden dolayı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 işittiğini tasdik etmesiyle büyük küfre düşmüş olsaydı onun tövbe namazı bir, kabul 41'de de olmazdı. Kıyamete kadar da kılsa, tövbe etmediği sürece kabul olmazdı. Bakın görüyor musunuz? İnce, İnce bir fehim anlayış. Hadislere elimehli elime nasıl yaklaşıyor? Ama kimi cahiller var ki bodozlama önce hadisin sıhhatine bile bakmıyor. Hadisi görüyor hop kendi mezhebini de destekliyorsa atlıyor. Sahihse bile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 Yahut kofrundu ne kofur? Küçük küfürdür. Ne binaen küçük küfürdür? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın buradaki sözüne binaen. 40 gün namazının kabul olmaması sözüne binaen. İkinci görüş arkadaşlar. İkinci görüş diyorlar ki ilim bazıları o kâhine gidip, medyuma gidip soru soran İmam Müslim'in rivayetindeki soru soran lafzını da kayda değer olarak göz önünde bulundurarak diyor ki büyük küfre girmiştir. Bunun diyorlar ne olmuştur? Ee, durumu dinden çıkmış bir insan durumu olmuştur, kafir olmuştur. diyor. Üçüncü bir görüş İmam Ahmet İbn Ambel'ler rivayeti olunuyor bu. Diyorlar ki İmam Ahmet İbn Ambel şöyle diyor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 Hani komşusunun kim, komşusu kendisinden emin olmayan, şerrinden emin olmayan kimse ne diyor? İman etmemiştir diyor Peygamber'in hadiste. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse iman etmemiştir. Diyor. Şimdi bu hadisteki iman etmemiştir ifadesi neyi nefir ediyor burada? Kamil olan bütün imanı nefiy etmiyor. Burada neyi şey yapıyor? İma, yani kemalini nefiy ediyor. Yani imanın Kemalini neflediyor. Yani ne demek imanın kemalini neflediyor? Yani imanı ne değildir? Tam, Tam değil. kamil değildir. Yoksa bu adam kafirdir demiyor. Ama bizler korkutmak istiyorsak bir insanı, komşusuna eziyet veren bir insanı ne diyeceğiz? Bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Ama her bir adam tektörcüyse şeyse, radikal ise ona buna pat küt pat küt yapıştırıyorsa ona da açıklayacağız bak. Yani bunun manası burada nef yoluna iman ne değildir? el-iman el-mutlak değildir. Mutlakul iman. Yani imanın kemale bir cüz'ü yani ne yapılmıştır burada? Nef bulunmuştur. Anladık mı arkadaşlar? Aradaki farkı ve tafsilat. Ama önemli olan burada arkadaşlar o kahine giden adamın hükmünün ağır olduğu, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle, ifadesiyle o peygamberimize indirilene kafir olduğu, onu inkar ettiği. Dediğimiz gibi siz de düşünün, var düşünün ki o kahinin medyumun durumu nasıl olur, nicedir? Muallif <gülüyor> rahimehullah devamla diyor ki vel erbaati vel hakimi ve قال sahih Yine 4 dedimiz. Kim de onlar o erbaa 4 sünen sahibi, Tirmizi, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace ve hakim rivayet ediyor. İmam Hakimin Müstedrek adlı bir eseri var. Bu kitabında Buhari ve Müslimin rivayet etmeyip onların şartlarına uygun olduğunu söylediği hadisler var. Ancak tabi bu hadislerin hepsi hakimin söylediği gibi, iddia ettiği gibi Buhari ve Müslim'in şartına uygun değil. Hatta e, neler var zayıf hadisler, hatta uydurma hadisler var. İmam Hakim, e, mütesahil e, hadis e, ravileri konusunda e, bu manada gevşek davranmış bir alimdir. Onun direkt bu sözü olmaz hadisçiler tarafından yani müstedrekinde rivayet etti diye hemen o hadis alınıp ne yapılmaz? Amen, Amen edilmez. Ona diğer alimlerin muvaffakat etmesi lazım. Yani elekten geçmesi, geçmesi lazım. Bazıları var tarikatçılar geliyor diyor ki ya kardeşim faydabı bundan söylüyorum konumuzla alakası yok. İşte allah Teala Adem aleyhisselam cennetten kovduğunda kafasını kaldırıp baktığında arşta la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazısını görüyor. İşte allah Teala nereden bildin bunu? Diyerek Adem Aleyhisselam Peygamberimiz de tevessül ediyor allah Teala'ya. Allah-u Teala soruyor nereden biliyorsun sen bu Muhammed'i? Ben henüz göndermedim bunu. O da işte arşın bir tarafında böyle yazdığını gördüm diyerek Peygamber Adem Aleyhisselam allah Teala'ya bunu haber veriyor. Diyor ki bu tasavvufa, tarikatçı tasavvuf ehkoli. Kardeşim bu hadis hakimde Hakim, müstedirikinde hakim rivayet etmiş. Karşısında yakalayınca cahili, ilim ehlinden olmayan ve ilim talebesi olmayan bir kimse yedirebilir. Ama biraz okumuş bir kimse ise ki, hakim de ki hakimde olabilir. Ama sahih mi? Zayıf mı? Ravilerinden bir inceleyelim. Alimler ne demiş? Gerçekten de ince, alimler incelemişler. Bir de bakıyorsun ki imam hakimin zayıf dedi. Hatta uydurma hadisler rivayet eder dedi. Adamdan rivayet olunmuş. Hakim rivayet ettiği bir hadis. Hadis uydurma bir hadis ama bilmeyen adama ne yapıyor biliyorlar, onu yuttura yedire biliyorlar. Hatta ben bir tanesini telefonla aramıştım, böyle bir kitap yazmış, kitabında bunu zikrediyor. Dedim sizin bu hadis olarak getirdiğiniz e, hadisin za zayıf gören birçok sizin de kabul ettiğiniz alem, alimler var, Bey Haki var, Molla Ali'ül Ul var, Zehbi var. İbnül Cevzi var. Bunların hepsi bu hadisi zayıf görmüşler. Hatta uydurma görmüşler birçoğu. çoğu. Adamın verdiği cevap şuydu. Bu büyük bir, onların tayfesinden bir adam. Telefonla bir bayramda görüşmüştük. Boy, yanımızda birileri vardı. Tekirda'dan aramıştık. Ya bu kitaptan biz 35, 35 bin tane bastık. Bunu o kadar kimse okuyup görmedi desem mi gördün? Aynen vermiş olacak cevap buydu. Neden? Çünkü ilim yok. Cahil insanlar. Hakim hakim de rivayet etmiştir de ne amıyor? Olaya böyle hemen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 Hadisle alakalı ki bu hadis Buhari ile şartına Hı. Hı. uygundur demiş. An Ebi Hurayrata radiyallahu anh An'in Nebi sallallahu <gülüyor> aleyhi <Ben>, ve sellem An'in Nebi sallallahu <gülüyor> aleyhi ve sellem Men ete arrafen Kim bir arrafa gelirse Ne demiştik arraf neydi? Bütün kapsayan bütün hepsini içeren ya yahut Kâhin'e gelirse Kâhin de diyor gelecekle alakalı haber verin. Fesaltaga bima yakul mesul inanan kimse. Bunlara gelip onlara söylediğin inanan kimse. Fakat kafar bima unzile ala Muhammed sallallahu aleyhi ve <gülüyor> O Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ne yapmıştır? İnkar etmiştir indirilenin, küfür etmiştir. Kafir olmuştur. Deminden az önce o tafsilatı açıkladık. Yani dedi ki kim gerçek olarak mutlak manada bu kahinin, bu arrafın, bu medyumun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 şeytanlardan ona gelecek olan haberlerden, haberler sayesinde çalınan haberler sayesinde haber verdiğine inanıyorsa bunun küfürü nedir arkadaşlar? Küçük küfür ama bu da tehlike üzerinedir. Yani küçük küfür diyerek böyle ne kadar kurtardın paçayı bu büyük küfüre göre güzeldir diyemeyiz denmez. Bu da çok tehlikelidir. Bununla da uzak durulması lazım. Ve li ebi ya'la bisenedin cehid yine Ebu Ya'la'nın cehid bir isnatla rivayet etmiş olduğuna göre Han Mes'ud'dan aynısı. Bu, bu rivayetlerin aynısı ne olmuştur? Rivayet olunmuştur. Mevkuf olarak. İbn Mes'ud'dan mevkuf olarak. Ne demek mevkuf? Sahabeden. Mevkuf sahabeden demek sözü. Yani, peygamber'e ne yapılmıyor? Edilmiyor. edilmiyor. Peygamber'e isnat olunana ne diyoruz? Merfu. Merfu. Merfu. Sahabe'ye isnat edilene mevkuf. mevkuf. mevkuf. Tabi'ine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 وَعَنْ اِمْرَانِ اِبْنِ حُسَيْنِ مَرْفُعًا İmran ibn Hüseyin'den rivayet olduğuna göre merfu olarak yani peygamberimizden naklediyor. لَيْسَ <gülüyor> minna" Peygamberimiz diyor? Bizden değildir. لَيْسَ <gülüyor> minna" Bu ifade de bizden değildir ifadesi. Hangi anaya geliyor arkadaşlar? Yani kafir midir? Bizim ümmetimizden, İslam ümmetinden değil midir? Yoksa bizim sünnetimiz üzerine, bizim doğru yolumuz üzerine değil midir? Hangisi? Evet ikimiz ilim ehlinin açıkladığına göre bu. Leyseminnâ men tatayyâra ev tutuyru leh Uğursuzlukta bulunan ya başkasına gidip kendisi adına uğursuzlukta bulunma talebinde isteğinde bulunan bizden değildir. Yani kendisi uğursuzlukta bulunuyor. Ya bugün karga gördüm ya siyah kedi gördüm kara kedi gördüm. İşlerim nasıl gitmeyecek dedi. Ya kendi birisine dedi ki ya ben bugün böyle bir şey gördüm acaba nedir? nedir? Başkasına sordu. Ev tekehene evtukuhhineleh kâhinlik yapan ve kendisine kainlik yaptıran bizden değildir. Ev sahara ev leh sihir yapan ev ya da kendisine gidip de kendisi için sihir yaptıran bizden değildir.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 Ama uğursuzluk mesela, büyük küfürün büyük şirk mi? Aslında küçük şirk. Büyük şirk de olabilir. Yani kargayı gördü, ben bu şey koyulmayayım dedi, onu sebep olarak gördü. Ama asıl müsebbibin Allah olduğunu bilerek bu uğursuzluğu yetiyorsa küçük şirk. Ama direkt o karganın böyle bir şeye sahip olduğuna inanıyorsa, böyle bir şey varsa büyük şirk. Anladık mı? وَمَنْ اَتَى كَاهِنًا فَسَدَّقَهُ Kim bir kâhine gelir ve onu tasdik eder, doğrularsa بِمَا يَقُولُ söylediği o şeyde fakat كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e indirir kafir olmuştur. Dediğimiz üzere. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de gaybı yalnızca kendisinin bildiğini ne yapıyordu? İfade edip söylüyordu. قال راه الطبراني في الاوسط باسناد حسن من حديث ابن عباس تونا قوله ومن اتى الى اخره اي شكل de bu yukardaki hadisi hasen bir isnadla hasen bir senedle farklı şekilde yerleri zikretmeyerek rivayet etmiş قال البغوي رحمه الله العراف şimdi burada müellif rahimehullah bizlere ilim ehlinden alimlerden arafla cahilin tarihlerini bize ne yapacak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 Hepsini içeren genel mana, bütün bu manaları içeren genel isimdir. Kahini, medyumu, geçmişten ve gelecekten haber veren her şey, herkesi içeren ne deniyor? Arraf. özel manada kahin sadece nedir? gelecekle ilgili haber veren. Evet. Yine o gizli bir takım şeyleri haber veren kişidir, denilmiştir. Evet, devam et. Ebul Abbas İbni Teymiye ise şöyle der. Arraf kelimesi kâhin, müneccim, falcı ve benzeri olup da bu yollarla bir takım işlerin bilgisine dair konuşanların hepsi için kullanılan bir isimdir. Evet. Açıkladığımız gibi kahin ve arraf bu manalara gelmektedir. Muallim İbn sonra rivayet ediyoruz. İbn Abbas'tan rivayet. Mevkuf rivayet. İbn Abbas'tan mevkuf olarak rivayet edilen bu eser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 İbn-i bunun bunu yapanın ebced ve müneccim, yıldızlara bakarak bir şeylerden, gaybden gelecekten haber verenleri diyor ki elimehli zahir olarak küfrünü görüyor. Çünkü ne diyor? Ahirette Allah katında böyle bu adamların ne yoktur? Nasibi bir payı, Allah'tan olacakları bir sevabı yoktur. Tabi ebced hesabı yani kullanılan bir hesap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 şu fi tarihinde, geçmiş falanca tarihte bina edildiğini Ne ifade İfade ediliyor, anlaşılıyor. Peki ne yapmasın? Bu Ebced hesabını kullananlar diye ifade ettiği kimselere bu söylediğimiz kısım, ikinci kısım girer mi? Hayır, girmez. Buradaki maksat, kastından Murad edilen şey ne? Bugün de hala birçok insanın kitaplarını okuduğu Bizzat var, hepinizin malumu. işte cifri hesabına göre diyor. Evet. Ebced hesabına göre. Bu ayet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 şeddeli olan harfi diyor tek hareketi okursanız işte diyor bu kitapların yazarına işaret eder. Yahut diyor bu kitaplara işaret eder. Yahut şuna işaret eder. Yahut buna işaret eder. Yahut kıyametin şu tarihler de kopacağına işaret eder. Açık açık adam kitabında söylemiş Ebzid hesabını kullanarak. Allah'a Allah bizi böyle faydasız olan ilimden uzak eylesin. Allah huzurunda ee, böyle ameller ve böyle eylemler yaparak hiçbir payı olmayan insanlara insanların peşinden bizleri sürüklemesin. Onların batıllarını bize batılı olarak göstersin. Evet. Devam edelim. Dikkat çekilen konular bir Kur'an'a iman etmek ile kâhini tasdik etmek bir araya gelemeyecek iki iştir. Evet. Açıkladık. Ayette allah Teala Kullâhi âlemû men fissemâvâti vel ardil gâybe illallah diyor. Ama kâhine gidip, kâhinden bir şey sormak ise nedir? Galpten haber istemek demektir. Yerde ve olanlardan bazılarının gaybı bileceğini iddia etmektir. Bundan bunu almaz, hiçbir zaman bir araya gelmez, bağdaşmaz. Evet. Kâhini doğrulamanın küfür olduğu açıklıkla beyan ediliyor. Evet, kâhini doğrulamak açıklıkla küfürdür. Tabii şimdi Peygamber aleyhissalâtu Vesselamın i̇bn Sayyad'la olan bir kıssası var. Bilmiyorum haberiniz var mı? Aleyhisselatü Vesselam ne diyor ona? i̇bn yani Sayyad'ı görüyorlar yolda. İmtihan ediyor. Yani Kim bir kahine gidip soru sorarsa, bir şey sorarsa, dan maksat, onu tasdik etmek adına, ondan faydalanmak adına sorarsın. Sen gittin bir kahine, seni götürdüler, sen onu imtihan etmek için bir şey sordun. Yani bu hadisin kapsamına girmez. Anladık mı arkadaşlar? Olayın ne öyle ki mi? Yani sen o kâhine gidip teslim olarak, ondan gelecek olan haberi bir şeyler bina ederek gidip sorarsan. Yoksa imtihan etmeye gittin onu orada rezil Allah'ın izniyle. Ve onun yalancılığını ortaya koyacaksın. Ona bir şey sordun. Yani sen sordun. Bak bu hadisinde bir şey sorarsa diyor. O zaman sen de Muhammed'e indirilen sallallahu aleyhi ve e demiş. Peygamberimiz İbn-i diyor ki senin için diyor, içinde diyor şey gezdirin diyor. Nedir o diyor? Aleyhisselatü Vesselam'ın Duhan Duhan suresinde e, bir ayeti içinden geçirdiğini söylüyor alimler. İbn Said diyor ki Duh! Duh! Yani ona gelen haber o anda diyor İlim Ehli. O an dedi ya biz çalıyorlar şeytanlar yukarıdan vahyi birbirlerine gele, gele gele gele Allah Resulü Aleyhisselatü onun yalancılığı orada ne yapıyor ortaya koyuyor ona gelen oradaki o, o yalanın şey o haber nasıl geliyor ona dukan duman demek biliyorsunuz duh diyor Allah Resulü Ve Sellem de sen diyor yani ancak bu manada şu manada diyor sen ancak yani e, bu kahinlerin kendilerine gelen bu manada haberler kadar haber verebiliriz o da nedir işte bu en fazla bu Aleyhisselatü vesselam. Ona 16.3'de işte ne yapıyor ki? İmtihan etmek için bir soru soruyor. Ne olmaz bu? O hadislerin ifade etmiş olduğu tehdidi kapsamaz, içermez. Evet. Bir başkasından kendisi hakkında kehanet dileği baktıranın durumu. Ya illa yani kain, olma, kain olunca bu tehditlerle karşılaşacağının anlamına gelmez. Gidip bir adama edersen ki ya bakın ya işte çok kötüyüz, çok, bizim olan çok kötü ne olacak durumu, işte filan gibi gidip de onunla ilgili tehditler mevcut, okuduk. Evet. Kendisi hakkında sözde uğursuzluk getirecek şeyin ne olduğunu bulması için onu bir başkasına arattıranın durumu. Evet. Devam et. Kendisine büyü yaptıranın durumu. Ya kendisine büyü yaptıran demek, yani beni bana büyü yap da yani ben yollan çıkıyorum diye yani zaten. gidiyor, birisine büyü yaptırıyor yani kendi adına. Evet. Ebced hesabını öğrenip bununla uğraşanın ahirette bir nasibinin olmadığı. Ha, bundan kastımız hangisiydi? Ezilecek. <gülüyor> evet. Kain ile arraf arasındaki farktan söz ediliyordu. Evet, Kain ile arasındaki farkı da bu şekilde açıklamış olduk. Bu hafta inşallah bunu neteleyip Hanet Allahumme ve hamd'lik. Ashhadu <gülüyor> an la ilaha illallah. Estağfuruk ve etûbü